İçkinin tahlimi ile ilgili ayet nazil olunca o dönemde Müslümanları bir daha akıllarına dahil getirmeyecek şekilde bu işi terk ediyorlar. Fizyolojik olarak bir bağımlılık söz konusu olduğu halde o insanlar bir daha tevessül bile etmiyorlar. Günümüzde bizler günahlara karşı bu hassasiyeti nasıl yakalayabiliriz? O insanlar acaba bağımlı hale gelmişler miydi? Yoksa işte bizim su içtiğimiz gibi... İçiyorlardı öyle. Tiryakisi fakat hastası değillerdi belki, bağımlı değillerdi belki. Evvela yanı o mevzuda onların ne derece o işe alıştıklarını, ne derece hastası olduklarını bilemiyoruz, kestiremiyoruz. Hüküm verme doğru olmaz. Bir, meselenin bu yanı var. İkincisi, mesele biraz hale alakadar ediyor. Fakat benim şahsı bir kanaatim var. İnançın bazı problemleri aşacağına inanıyorum ben. O bağımlı belli şeylerde, uyuşturucuya alışmış insanlarda bile çok güçlü bir inanç zannediyorum. Ölmeleri, bayılmaları, kendinden geçmeleri, zangır zangır, titremelerine rağmen olsun eğer ben bundan uzaklaşabileceksem şayet böyle tedricen bunu bana versinler, öyle kesinler değil yani. Şurada da ben irademin hakkını hissederim bu meseleyi inancın yani çok önemli bir rol oynayacağına inanıyorum bu mevzuda. Ve sahabi dediğiniz insanlar, Kur'an'ın mucizesi ve aynı zamanda inancın kahramanlarıydı bu insanlar. Çok iyi inanıyorlardı. Yani birdenbire karanlıktan ışığa geçiyorlardı. Bir batıldan hemen hakka geçiyorlardı. Bir cehennemlik olmadan hemen cennetlik olmaya geçiyorlardı. Birdenbire boyaları, renkleri, şekiller her şeyi değişiyordu. Çok farklı bir şeydi yani farklı bir iman gücü vardı. O güçle zannediyorum insan günümüzde 10 kat böyle daha fazla o insanlar böyle uyuşturucu şeyleri içkiye falan kumara alışsalardı, innel melhamru vel meysiru vel ansabu vel azamu bişru min ameli şeytan dedikten sonra bunlar pisliğin ta kendisidir ve şeytanın sizin üzerindeki amelidir, işidir bu aksiyonudur şeytanın size karşı. Onun için adı de aksiyon denir mi ama amel diyor Kur'an-ı Kerim. Yani, ameli şeytan diyor. Münfeli şeytan demiyor yani orada. Mensulü şeytan demiyor. Amel diyor. Demek ki yani şeytanın işinin en müessil olduğu kısımlar ki müminin ameline amel deniyor. Davranışına amel deniyor. Müminin namazına, niyazına, orucuna, hacına, zekatına fiil denmiyor. Sun da demiyor. Çünkü bunlar çok ciddi ifade etmezler. Frenkçedeki aksiyonun karşılığı ameldir. Amelin karşılığı da Frenkçede aksiyondur yani o mesele. Kendi çerçevesi içinde kendi hususiyetleriyle bir şeyi isteyenin isteğine uygun yerine getirme meselesidir. Ona da şeytanın ameli diyor. Demek şeytanın insan üzerinde mesul olabileceği yollar onlar. İçki ve kumar başta geliyor. Her türlüyle insanı belli alışkanlıklara götürecek şey ve bir de işte kumar, martiryakiliği gibi şeyler, amel diyor ve riç istiyor, pisliğin takensidir فَاِشْتَنِبُولَ عَلَّكُمْ تُفْلِهُونَ Bundan sakının ki kurtuluşu eresiniz اِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْتَانَ يُوقَى بَيْنَكُمُ الْعَدَوَةِ وَالْغَضَىٰ فِي الْحَمْرِ ve kumarda şeytanın derdi davası netici itibariyle sizin için de Düşmanlıkları tetikleme, körükleme, sizi birbirinize düşman yapma, mefhum, mazmun olarak ifade ediyorum ayetin manası, zannetmeyin. Şimdi sahabe-i kiram bu imanla bunu, yani içki içmemeyi imanın gereği, Allah kul olmanın gereği, yeni seçtikleri şeyi seçmenin gereği olarak, Efendimiz'in arkasında bulunmanın gereği olarak, ne gibi bir gerek? Namaz için abdest gereği gibi bir gerek. Yani nasıl abdestsiz namaza durmuyorlar, nasıl o mevzuda ciddi duruyorlar ve nasıl sahibi şeriat onların üzerinde ciddi duruyor. ''Veylün lil'akabü diyor yani bazılarının topukları yıkanırken ayaklarında kuru yerler görüyor da buralarda ''Veylün lil'akabü minennar'' cehennemde topuklarında kuru kalan yerler insan cehennem ateşi diyor. O kadar o meselenin üzerine ciddi duruyorlar, umunsuz olmaz diyorlar. Nasıl niyetsiz namaza durmuyorlar, nasıl niyetsiz oruca girmiyorlar, nasıl niyetsiz hacca gitmiyorlar, nasıl haccın şeraitini yerine getirme, Arafasız haccı oldu demiyorlar. Aynen öyle de, öyle inanmışlar. Diyorlar ki Allah'ın bu yasak ettiği şeyleri yaptığınız sürece esas bu tercihte samimi olmamış olursunuz siz. Bir meselenin bu yanı var. Bir de çok iyi anlamışlar bir felsefeyi. Esas menhiyatın ve münkeratın terki, memuratın ifa edilmesinden önce gelir. Evvela evvela takliye gelir. Fena şeylerden sıyrılma, arınma gelir. Ondan sonra iyi şeyleri yapma gelir. Öyle zina edeceksin. Sen hırsızlık yapacaksın. içki içeceksin. Kumar oynayacaksın. Ondan sonra gelip o işi yapacaksın. Şimdi bu işte inanç derken mesela esas, yani nerede durdukları, nasıl bir tercihte bulundukları, kimin arkasında bulundukları hususları, bütün bunlara çok iyi inanmışlar. İman sinirlerini oturmuş, tabiatlarının bir yani haline gelmiş, birden bile çok ciddi isterseniz buna ruhta transformizm diyebilirsiniz. Bir değişim yaşamışlar, tamamen bir farklılaşma yaşamışlar. Bunları fenalığa sevk edebilecek bütün duygularını atmışlar meşruatla meşru olan şeylerle ittifa etmişler. Bu bizim için her şeye kafi ve vafi der demişler. Hazreti Üstad ifade tarzını hatırlarsınız. Meşru dairedeki zevkler lezzetler keyfe kafidir. Harama girmeyi ihtiyaç bırakmaz. Bu da meselenin ikinci yanı. Yani günümüzde de zannediyorum insanlar bu ölçüde inançlı olsalar onları öyle götürüp şeyde akıl has nelerinde, asabiye koğuşlarında, işte tedirici o işten vazgeçirmeye ya çalışmaya ihtiyaç kalmaz zannediyorum. imanlarının güçleriyle, açarlar Allah'ın izniyle. Zaten bir yerde de böyle o zararlı şeyi hissedince geri dururlar hemen, ellerini çekerler ondan. Bir diğer bir mesele daha söyleyeyim. O mevzuda hep diyorum yani, hiçbirimizin güveni yoktur bu mevzuda da. Yani akıbetimizi Allah'a iyisin, Allah mahsin akıbetena fil Bize teminat verilmemiştir. İlle de böyle emniyet ve selamet içinde öbür aleme gideceksiniz diye. Fakat bir yönüyle de Allah'ın inayetine inancımız tamdır. Hz. Üstad biz inayeti altındayız diyor mu, demiyor mu? İnayet altında ne demek? Allah'ın gözetim altındayız demektir. Özel mahiyette Allah bizi koruyor. Özel mahiyette bize bir şey bulaşmasına meydan vermiyor. Evliyaullah Allah kerametleri arasında çok vardır söylerler onlar. Siz sen inan, siz inanmayın. Elini işte kırda aleme açık, miri olan bir arazide, bir arsada üzüm bağında bir salkıma uzatınca orada beni yeme diyor yani, orada bir ses duyuyor, beni yeme diyor. Ben diyor şeyim vakıf malıyım diyor. Alamazsın veya baş bir yetim malıyım ben diyor. Elini çekiyor. Ağzına koyuyor bir şeyi, memnu bir şeyi koyuyor. Belki sizin arkadaşlarınızdan birisinin de başına gelmiştir. Yutamıyor, çiğniyor, çiğniyor, yutamıyor onu. durmuyor. yutturmayana bakacaksın. Şimdi sen Hakk'ın kapısında böyle, sadıkane durursan, başını o eşiğe korsan, Allah da Celle Celaluhu, işe sen elini uzattığın zaman orada bir engel çıkarırsan, o fırsatı vermez. Sarf yapar, sarf. Buna sarf deriz yani. Diyelim ki sen kafana koymuşsun bir yerde bir gün nefsine yenik düştün. Bunu da arkadaşlarınızdan bazıları yaşamışlardır. Ben de işte böyle diyelim çocukluk, gençlik falan demiş çıkmıştır belki şeye. Bakarsınız bu esnada onun da hakikaten saygıda kusur etmeyeceği, tesirinde kalacağı birisi bir sürpriz karşısına çıkar. O sır kapısında, sır dünyasında gördüğünüz gibi. Ya ben de seni arıyordum. Şurada bir oturalım da bir çay içelim bir şey anlatacağım sana der. Oysa ki o çıkmasaydı karşısına, sen işte ya Cumhuriyet Caddesi'nde veya İstanbul'daki Bağdat Caddesi'nde, İstiklal Caddesi, dereler olduğunu da bilmiyorum değil mi Evet, burada bir tur atma mı derler, olta mı derler? Hapishanede olta, hapislerin işte yatakların arasında kezip durmalarına derlerdi. Öyle yapmaya niyet etmişindir. Fakat Hızır gibi birisi karşına çıkar senin. E o kadar sen Allah'a teveccüh etmişsen, o seni teveccühsüz bırakmaz. O kadar nazar etmişsen, hazarsız bırakmaz. Bakışını o kadar sık sık ayarlanmışsan ona, ciddi bakıyorsan, o da sana bakar. O sana bakınca da seni bırakmaz. Baktığını bırakmaz. Kontrol altına aldığını terk etmez o. Bu açıdan onu da düşünmek lazım. Yani öyle uyuşturucuya girecek falan. Yükte-i haline getirecek. Dolayısıyla o bataklık içinden çıkamayacak. Yani bütün bunları mümince düşünceyle insan hele alıp düşündüğünde pek çok rahi necat var bir tane değil. Elbette ki siz azmedesiniz, Allah'a doğru yürüyesiniz. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْ دِيَنَّهُمْ Eğer bize doğru yürümeye azmetmiş, kastetmiş bir mücadele ruhuyla ben sana geliyorum Allahım demişse, ben öyle bir yolla değil, değişik yollarla. Bazılarının ibadet yoluyla, bazılarının derin bir niyet yoluyla, bazılarının azim yoluyla, bazılarının işte o 99 sana adam öldürmüş, yüzüncüsü de papazı öldürmüş, onunla fakat halis bir niyetle Allah'a yönelmiş. O da büyük buluşmada yapmışlar onu temsil etmişlerdi. İşte orada yüse tepesine geliyor, orada tövbe etmek için. O ne kadar gelme yetiyor. hadis şeriflerde bildiğiniz gibi o mesele. O yüzüncü ona diyor ki, senin için tebebe vardır falan yerde. Basra var, filan yerde de küfe var. Küfeye gidersen nifaka düşersin. Basra'ya gidersen iman içine düşersin. O da Basra'ya doğru gidiyor. Ve yolda ölüyor. Hikayenin esası bu. Allah Resulü anlatıyor. Buhari'de var mesele. Orada ölüyor. Sonra melekler iniyorlar. Ölçüyorlar yolu. Basra ile küfe arası. İki adım Basra'ya daha yakın. Onlardan sayın diyorlar. Bunu basallar defterine kaydedin. Nisar bu mesele. Şimdi bu da bir yoldur yani bakın. Bu yoldan da bazılar da bu yoldan gidiyor. Bazılar yürekten bir Allah diyor. Hani hatırlarsınız cambaz. İp'in üzerinde geziyor işte. Çok ölçülü olmak lazım orada. Çok... Fiziki kurallar var orada yani düşmemek için. Ehlullah'tan birisi de oradan geçiyor. Yatma. Orada bakıyor ona, hayran hayran bakıyor adam, ipte dolaşıyor. Birdenbire ayağı kayıyor, muazenesi bozuluyor, düşüyor. Tepe taklak geliyor, çok yüksekmiş. ipte yani çok akıl işi değil. Aşağıda palyaço varmış, kafası palyaçonun karnına geliyor. Palyaço ölüyor fakat o düşerken oradan yüreğinden gele gele Allah diye bağırıyor. O kurtuluyor. Hazreti orada değerlendiriyor meseleyi. Hayatımda bir kere böyle Allah deseydim ben de kurtulurdum diyor. Esvab bil külliye sukut ediyor. nur tevhid içinde sırrı hadis sure ediyor. Allah öyle teveccüh ediyor. Ve lezine cazufina len etye bir yoldur bu. Bir yoldur yani siz o andaki zaafınız, o andaki fenalıklara açıklığınız içinde düşeceksinizdir. Fakat bakarsınız biri gelmiş, elinizden tutar sizi, sohbeti canana götürür. Bir yoldur, o yolla kurtulursunuz. Siz bir kere Allah'a doğru yürümeye azm edin, Allah Celle Celaluhu önünüze pek çok, çok yol çıkarır. Ve o yollardan bir tanesiyle sizi kendisine ulaştırır. Allahümme c'halna minhum. Allahümme gafir <gülüyor> zhunubena. Vestir uyubena. Vethakil mizanena. وَاَدْخِنَ لَمْ جَنَّةَ مَعَلَى بْرَاهَا رَسَلُ اللّٰهُ رَسِيِّنَا مُحَمَّدَ وَعَلِي وَسَحْبِي وَسَحْبِي